Eyaleyteni küntü traba, keşke sofra kolayydık da, şu insan vücudu şeklinde yaratılmayacak diyecekler. Nereden korkuyor? Utanıyor, utanıyor oğlum. Hay demek ki böyle. O utanma, ona cehennem azabından da haber baktır. Bir şeye canınız sıkılır, uykunuz kaçar. Uykunuz kaçar. Bir şeyden iflas edersiniz, bilişiniz olur mu? Uyuyamazsınız. Fakat parmağınızdan ameliyat yapılır, bir aralık daldım dersiniz. Fakat ötüye dön, beliye İşte o vicdan azabını siz uzatın. Allah'ın huzurunda utanmak, Allah'ın açıklığı Gündüz geceyi, gece de gündüzü aradığı gibi. Gündüz geceyi, gece gündüzü aradığı gibi. Mertebeyi batın zahir olan olmaz için mertebeyi zahir arar. Yani batın dışarısını dışarısı içine aradığı gibi mertebeyi zahir aslı olan. Yani reçme aşam suvalkamır. insan maddesinden daha büyüktür manevi al. Manevi al koltuş bacaksız gözsüz, kulaksız yaşayabiliyor insan demek ki manevi alem bacağı şey etmiyor. O senin emrinde. Tohumdan zahir olan ağaç ortaya çıktı mı tohum ne olur? Kaybolur. Batın olur yani. Ağaç kayeye vasıl olunca meyve verince tekrar batını aradığından tohum vermeye başlar. Çok dikkat edin buraya. Ağaç Tohumu koyduk, zahir görünüyor, ağaç oldu. Tohumun içindeki batın ne oldu? Zahir oldu. Tohum ne oldu? Batın oldu. Anlaşıldı mı? Ağaç tekrar batın olmak için tohum deriz. Ha, şimdi gece namazı ile gündüz namazı da aynı bunun gibi birbirini takip eder. Anlaşıldı mı? İnsan batından zahir olmak için dünyaya gelmiştir. Bir alakadan, alaka fasalber, fa jale unsa. Bir alakadan tohumdan, tohumun iki tohum zahir içinde batın coğus kocaman o tohum kayboldu, koskoca insan çıktığı içimde. İşte batından zahir olmak için dünyaya gelmiştir insan. Batını aradığından, benim aslım neredir diye. Değil mi? Bir meni parçasından insan, batından zahir oldu. Değil mi? Çok dikkat edin azı cemaat. Bunlar kafaya girer, hemen kaçan cinsindendir. Tohumdan, ağaç nasıl çıktı, tohum kayboldu, bir alakadan insan nasıl çıktı, alaka kaybolduğu gibi, o halde insan, batından zahir olmak için dünyaya geldi. Ağaç, şeyin, tohumun içindeki batından zahir olmak için başladı değil mi? İnsan de, batından zahir olmak için dünyaya geldi. Batını aradığından, yani aslını aradığından, dünyayı terk ederek göçer, vebatın batın <gülüyor> Değil mi? Adın, tohumun çığırmasın. <gülüyor> Sahir namazlar, öğle ikindi namazları, bunu talep ettiğinden, bu anlattığımı talep ettiğinden, kıraatları gizlidir vebatındır. Anladınız mı şimdi namazı? Hangi hoca anlattı size? Bunları her gün anlatacaksınız, anlatacaksınız, anlatacaksınız. Ondan sonra Allah Ekber dedi mi bak neler oluyor. Diyger üç vakit, akşam, yatsı, sabah namazları ise gece namazları olduğundan zuhur isterler değil mi? Güneş isterler ona işaret eden, kıraatları gehri ve zahirdir. ki tohum hekâyesi. Akşam zamanı, nevsimin sonu, ahirete doğru gidiz, mahlukat ve insanın vefatını, dünyanın kıyamet iptisat, iptidasında harabiyetini idare eder akşam. Yatlı namazı, Gündüz aleminin, büyüğü, bütün asarının siyah kefenle örtüleceğini, <gülüyor> vecmi ash-shamsu velkana, siyin altına gireceğini, kahvar sıfatının tasanrufunu ilan eder. Her şeyi kapkaranlık etsin bak. En sevdiğiniz çocuğunuz bile karanlıkta gözünüzden, ne anılır kaybolur. Bir hadiste, her namazını kılınız. Her namazı kılınız. Her namazı kılınız. Hadisi i Peygamber. Hele, ikinci namazını sıkı muhafaza etiniz, diyorsunuz. Şey, Hz. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmasında, büyük incelik vardır aziz cemaat. Asr-ı saadetteki Ahlâb-ı Hasene'yi ediniz demektir bu. Ben de dünyadayken nasıl ahlâplıysam onu muhafaza ediniz demektir. Emir gizlidir burada. İkindi başlangıçla sonun ortasıdır. İnsan hayatıdır. Onun için ikindi namazını devam ettiren insan, laka ı habersiz olmadan bu emri gizli emri afiyle ortaya çıkar. Eskiden ananı işitmişsinizdir. Bu duayı ikindi namazının sünnetini hiç ömründe kaçırmayan insan şeydir. Yok oğlum, ara sıra kaçırmak lazım. Niçin lazım? Sünnet-i gayrı değilim eskede. Vakıt mı Oğlum. Başlangıç, son. Değil mi? Doğuş, ölüş. İkinci namazı arasında değil mi? Hani ahlaka, hasane saadet zamanında arar. Sıkı yapışınız demesindeki sebebi. Bir adam şuradadır. Bir adam buradadır. Bir adam buradadır. Kimisi 50'sindedir, kimisi 70'sindedir, kimisi 30'sindadır. Aynı, aynı devirdi. Onun için her insan aynı devirde olmadığı için muhtelif terbiyeyi, gençlik icabı, şu icabı, bu icabı alamaz. Alamadığı için her işi de yapamaz tamlı tamına değil mi? Tamlı tamına yapamadığı için bu tamlı tanımına yapamadığı dünya hayatını şey ettiği için ikindinin sünneti gayrı müekkededir. cenab Peygamber arasına bunu bırakmıştır. Yani bu şu demektir, ey Müslümanlar ne kadar edepsizlik yaparsan yap, adam bile öldür sen yalnız boynunun kırmasını bil, tövbe istibara istiğfara git Allah affeder, ben de arkandadım demektir. Özürullah. Anladın? Mı? İncelikleri bunlar. Daha ince şöyle daha bunun çok iyice ince bir şey inceldikçe kuvvetlenir. Fıkıhta bir kanun vardır. El emri izadak ettasiya bettasiya Bir el emri bir şeyi ki izadak ettasiya sıkışıkken genişlemiştir, genişlemiştir. İza Bir şey ne kadar genişlerse o kadar sıkışır. Bir şey ne kadar sıkışırsa o kadar genişler. Atom bombası bir çekirdeğe girdi mi? Dünyaları sihir. Bulut dağıldı mı? Sel ortadan kalkar. Aslında dedik ki. Peygamberin ahlakıyla ahlaklanmış demektir. Öğle namazı, sırf zahiri, yatsı namazı sırf batını iyi olup edaya dahi vakti geniş olduğundan farzdan sonra ikişer rekat sünnet. Vakit geniş olduğundan iki rekat sünnet. Acele etmesin bilir. Gel kaldı namazdan hemen bırakıp ki iki daha devam ettireyim ya bu çok hoşuma gitti. Hani verdim bir şunu, yandım. İma, bir daha ver be, çok yandım onun gibi. Öğle namazının farzından sonra zevk aldım camiden. Olan ben bir daha eteceğim be. İkram, ikram, ikram, ikram. Efendim, yalınız gaza, faz gaza ediniz. İçinizde meraklı varsa. Fetva-ı-l-Hindiye vardır, iki ciddi büyük kitap. Onun salat kısmında, sünnetinde, farzında, vacibinde, hepsinin de kazası olur. <gülüyor> Ama kim olur, o iş karışır. Bunu karıştırın. Her gün ben, sen tıraş olmayı, ama Reis-i Cumhur'un yaveri her gün tıraş olur. Bas, hele baş vekilinden hariciye vekilinin yaverleri günde üç defa tıraş olur. Yüzü, yüzü tekeliye Bu işler karışık. Sünnet namazları Allah'a kurbiyet içindir, yanaşmak içindir. Bazı u refah, yani arifler, akşam namazından evvel bazı refah akşam namazından evvel sünnet namaz kılarlar. Yani ikindi ile akşam alır. Farzın kazası vardır, sünnetin kazası yoktur. Bu ne demek? Demin ki ne dedik ikindinin şeyine? Cenab-ı Peygamber'in ahlâk-ı Efendim ben bugün edepsizlik yapacağım da bir ay sonra ahlaklı olacağım. Olmaz bu olur. Sünnet namazlara talip tek olduğundan hem zamm-ı sure hem de hafi yoktur. Vakit, vakti mahsus ile edası yoktur. Farz namazlara tabi. Onun için zammı suyla okursun. Yani hiç farz namazına tabi. Sen şimdi sabah ile öğle arasında geçer, yahut ikindi ile öğle arasında gir camiye. canıya. Ben efendim on beş sene evvel bir ikindi yahut Öğle namazım vardır, onun farzını kılmaya niyet eyledim, Allah'a ulaştırdığı kılarsın, değil mi? Ama sünnet kılamaz için Farzı kılınmadıktan sonra sünnet olmaz. Sünnet yahut farz olmadığı, yapılmadan ezel kılınması lazım. O halde, öğle namazının sünneti öğle vakti olduğu zaman kılınır. Değil mi? Yani öğle vaktine tabidir. Onun çiğtan telleridir. Onun için <gülüyor> namaz yiyip de geçmemek. Bu dediğimiz tarzda namazı hakiki mertebesi nazi cemaat getirdiği zaman insan Allahu Ekber dediği zaman kendinden geçer. Kendinden geçer. Ve her müminin ömründe bir iki defa böyle kıldığı namaz var, Vardır, Partisi, habersiz olacak. Vardır. <gülüyor> Hazreti Ali <gülüyor> Tebuk kadresinde yaralanıyor, ok tutuyor şu. Adur'dun üstünde buraya. Adur derler Araplar. Adur'dur. Böyle giriyor kaplıyor kendine kadar çok izdilap yapıyor. Ne dedim Cerrah? O zamanın cerrah operatörüm. Biz daha hiç Geliyor hemen yanına, hasta, siyer ve doluğa siyer bitir. Operatörüm. Acıda ama en mücür, Yatırıyorlar bir yere, tutup çekecek ki, kancalı ucu, aman aman Bakacak olacak gibi diyor. Ali diyor ki, dur diyor ama dedi beni diyor, namaz masasına yatırın diyor. Orada ameliyat yapın diyor dedi. Elini kaldırıyor mübarek, Allah oh! Ezber oh! diyor, elini şey sonra ameliyat yapılıyor. Ne duyuyor, ne bizde böyle bir şey bişey olsa, <gülüyor> namazda yahu bazen pirin ısınıyor da çifte atıyoruz yok. <gülüyor> Ama çifte atmayanımız da var azizme. Kimisi çifte atar, kimisi kendinden geçer, bu iş böyle olur gider. Zaten bir saatin 45 dakikası bitti. Onun için zamanat, az, aziz cemaat, başınızı seyreden kaldırır. Vakıf namazını kıl, vakıf namazını. Sabahın altın, yatsın bir gece namazı. Abdestli gel, ondan sonra korkma! Resulullah'ın cebinde, bu anı anlattım size, sarfınla bizi bekliyor. Biz onun huzuruna gittiğimiz zaman, Anlamıza açık olsun, tertemiz olsun. Seyde-i Rahmana başını koyan insanın daima anlaşıktır. Pislik de olsa içinde dolandırıcılık da olsa bu seyde onu bir gün ahirete intikalına kadar mahakkat bu haline getirecek. Amin. Allahu Akbar. ''Sübhaneke ya Allah'ım tealiyte ya selamitirna minnarebi atlike ya Müceği'' ''Allahum menem talmennan'' ve üste ma'latıvan azizel ve vel ikram. ''Yahın ya gayrimi ya Allah'ım zülü zelal'ım'' Ya Rabbi, Ramazan'ın Mübarekte kıldığımız namazları, oruçları, yaptığımız sadaka ve ibadetleri mekam-ı izzetinde mahbul eyle ya Rabbi. Resulullah'a intikal eden bütün sicil berekamızda Resulullah'ın kalbi mübareklerine mübareklerini hoşnut eyleyi Son nefesimizdeki buyurun, Eşhedü en la, la illallah ve eşhedü enne Muhammed'e ve kelimesiyle mezara intikal edip, sual meleklerinden bize irtifat nasil eyle. Ahirette liva Muhammedi'nin altında toplanarak Resul'un mübarek yüzünü görmek, Elinden ötmek nasibi niyesser eyle daha bu bize nasibini niyesser eyle ya Rabbim. Midemize helal lokma nasib eyle ya Rabbim. Bizi cehennem azabından koru. İllahi'l-Fatiha.